''Borcunu vaktinde ödemeyen kişiden enflasyon oranında faiz almak caiz midir?'' Yani bir Müslüman borcuna vefa gösterecek. Aslında borç bir ahittir. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا Orada bir mesuliyeti var Müslümanın. Ne dedi? vaktinde mutlaka onu ödeyecek. Bununla alakalı Bukhari'de bir hadis-i şerif var. Önceki milletlere alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Adam biri borcunu ödeyecek, hazırlığını yapıyor, gemiyle gidecek. Fakat gemi bulamıyor. Denizin bu tarafından işte başka bir tarafa gidecek. Bekliyor bekliyor gelmiyor. Sonra ne kadar altın kazandıysa onu bir kütüğün içine boşaltıyor, oraya koyuyor. Ya Rabbi diyor, gücüm bu kadar yetti. Şimdi bu vakitte gidecektim. Alacaklı olan kişiye bu parayı takdim edecektim. Ama imkan yok, vasıta yok, gidemiyorum. Sana havale ediyorum diyor. Kütüğü denize bırakıyor. O kütük karşı tarafa gidiyor. Alacaklı adam da orada bekliyor aitleşmişler falan gün falan yere gel sana parayı vereyim diye bekliyor bekliyor akşam olacak kimse gelmiyor Deniz'den bir kütük karaya doğru geliyor. Bari diyor şunu alayım eve götüreyim kurutayım da işte yakarız onu diyor. Alıyor kütüğü eve gidiyor. Sonra işte kurutuyorlar, yarıyor bakıyor ki şey altın dolu. Aradan belli bir zaman geçiyor. Borçlu olan adam geliyor. Yine para kazanmış o alacaklı kişiye takdim edecek diyor ki efendim diyor biz konuşmuştuk belli bir vakit gelecektim ama işte şunlar şunlar oldu gelemedim diyor ben size bu şekilde gönderdim ama muhtemel gelmemiştir ben size tekrar aynı parayı getirdim deyince alacaklı adam itiraf ediyor ben onu aldım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla borçlu olan kişinin nasıl bir hassasiyeti kuşanması gerektiğini anlatıyor. Eğer böyle bir hassasiyeti olursa, yani borcu aldığında ödemeye dair bir niyeti var. Onun için çalışıyor, uğraşıyor, planlar yapıyorsa Allah Teala onun yardımcısı olacak. Yok eğer böyle değilse ya nasıl olsa onun parası var vermesem de olur derse bu büyük bir zulümdür matulul gani zengin olan imkanı olan birisinin borcunu vermemesi zulümdür peki adam böyle değil uğraştı niyeti de salih ben bu borcu vereyim kurtulayım diyor ama işler gitmiyor işte olmuyor para kazanamıyor borcu artıyorsa böyle bir adamdan enflasyon oranında faiz alınabilir mi kesinlikle alınmaz caiz değildir bununla alakalı uzun da bir makalem var Allah Teala o kişiye yardım etsin evet. alacaklı olan da adam halini <gülüyor> görüyor artık yani bu adamın imkanı var da ödemiyorsa zulüm İslam devleti olsa o adamı tarassud eder bakar sağda solda nesi var onlara el koyar Eğer bir şey yoksa o zaman Hapse bile atabilir onu kadı hapse atar. İslam devleti olsa ahkamı İslami'ye uygulansa acaba sakladığı para var mı ortaya çıksın diye bunu yapabilir. Evet hocam. Ama enflasyon oranında faiz bu kişiden alınmaz. Dua edelim. Allah Teala hem borçlu olanlara şuur ihsan eder. Evet. Borçlu olan yağlı yemek bile yemez. Yeni elbise almaz. Yeni şunu bunu almaz. Bir an önce o borcu verecek. Eğer insanlar buna riayet etmiş olsa bankalara paraya muhtaç olanlar mahkum olmazlar. Giderler işte Karz-ı Hasen sistemi cari olur. Oradan borç alırlar. Pakistan'da bu sistemi işletiyorlar. Karz-ı Hasen bankaları var. Yani sen diyelim 10 bin liraya ihtiyacım var. Küçük bir bakkal açacaksın. Kimse borç vermiyor. Müslümanların bir araya giderek oluşturmuş olduğu Karz-ı Hasen bankaları var. İslam'a göre çalışıyor. Yani adama karşılıksız veriyor. 10 bin lira veriyor. İş kuruyor. Yani büyük paralar değil ama küçük esnafı döndürecek karz Hasen bankaları kurmuşlar. İnşallah bizde de olur.